Avuzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, bir Beyt mektebi derslerine daha eriştik. Eriştirene hamdolsun, kavuşturana hamdolsun. Allah bizleri ...salihlerin ve sadıkların ayak izlerinden ayırmasın inşallah. Şu zorlu süreçlerde büyüklerin ayak izlerini takip ederek sahili selamet olan cennet yoluna, yolculuğumuza yardım eylesin. Ve bizleri bu konuda birbirlerinin destekçisi, yardımcısı kılsın inşallah. Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde bir başka rehbere bugün misafir olacağız beraberce. İnşallah İmam Ali Rıza diyeceğiz. Ve asırlar sonrasından, nesiller sonrasından peygamber ikliminde, mektebinde yetişmiş bir güzide insanı beraberce tanımaya çalışacağız inşallah. Fark etmişsinizdir muhakkak ama ben yine zihinlerinize, ...tekrardan bir yol açsın diye bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Evet, tarihten konuşuyoruz, tarihi konuşuyoruz, tarihi şahsiyetleri konuşuyoruz. Ama aslında bugünü konuşuyoruz ve kendimizi konuşuyoruz. Bizim derdimiz tarihi övüp göklere çıkarma falan değil. Tarihte yaşamış bazı şahsiyetleri efsanevileştirmek de değil. Derdimiz yaşanmış olan o hadiselerden... Ve o hadiselerin aktörleri olan bir şekilde içerisinde yer alan isimlerden istifade etmek, onları zeminleriyle birlikte tanımak ve kendi dünyamıza onların yaşadıkları o hayat üzerinden de mesajlar taşımaktır. Dikkatli kardeşlerim hemen fark etmişlerdir. Biz bu dönemin başında İmam Zeynel Abidinden itibaren bu yolculuğu başlattığımızda, her ders aslında bir kavramın üzerinde de yoğunlaştık. Bazen ben dikkat çektim, bazen sizin zihin dünyalarınıza havale ettim ama bir şekilde bunu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onların üzerlerinden inşallah biz bu manada bazı dertlerimize derman olabilecek meseleleri çözme adına bu dersleri yapıyor ve onlara misafir olmaya çalışıyoruz. Bugün de aynı şeyi yapacağız. Yine bir meseleye, bir kavrama, bir ifadeye belki yoğunlaşacağız. İmam Ali Rıza'nın üzerinden bu mesele hakkında da olması gereken düzeyi ve seviyeyi yakalamaya çalışacağız inşallah. İmam Ali Rıza, İmam Musa Kazım'ın en büyük oğludur. Birçok evlilik yapmış. O evlilikler üzerinden de epey çocuğu olmuştur. 33 tane ya da 60 tane diye verir kaynaklarımız çocuklarının sayısını. Bu kadar büyükçe bir aileye mensup ailesi olan birisi İmam Musa Kazım. Onun en büyük oğlu İmam Ali Rıza ve o evlilik içerisinde de o çocukları içerisinde de en gözde isimlerden bir tanesi o. Çocuklarının isimlerine baksak, kaynaklar isimlerine dair bayağı açıklamada bulunurlar. Ali ismini verirler, Hasan ismini verirler, Hüseyin ismini verirler, Cafer ismini verirler. Bunların birkaç tane olduğu için ikinci Hasan, ikinci Hüseyin diye verirler. Abdullah ismini verirler, İshak ismini verirler, Süleyman ismini verirler. Yine kaynaklarımız Ebu Bekir ismini verir, Ömer ismini verir. Ben size İmam Musa Kazım'ın çocuklarından bahsediyorum. Peygamber ve vesselamın üzerinden en az 190 yıl geçmiş bir zaman diliminden bahsediyorum. Ve bu zaman dilimi içerisinde o silsilenin önemli isimlerinden biri olan İmam Musa Kazım'ın çocuklarının içerisinde Ebu Bekir ve Ömer isimlerinin olduğunu söylüyorum. Bunun ne demek olduğunu anlıyorsunuzdur siz. Onun doğum tarihi, Biraz ihtilaflıdır İmam Ali Rıza'nın. Ama Hicri 148'de dedesi Caferi Sadık'ın vefatının arkasından bir müddet geçtikten sonra vefat ettiğine dair bilgi daha doğrudur. Babası İmam Musa Kazım vefat ettiğinde İmam Ali Rıza'nın yaşı 20'dir. 20 yaşlarında bir delikanlı iken babasını Geçen ders size anlattım. Bağdat'ta o zindanlarda, ev hafislerinde rahim Rahman'a yolcu etmiştir. İmam Ali Rıza'nın lakaplarına dair bayağı bilgi verilir bize. Mesela onun sabırlı oluşundan dolayı sabir lakabıyla anıldığı söylenir. Vasiyet sahibi olduğundan dolayı vasi diye anıldığı söylenir. Çok dürüst anlamında vafi diye lakaplandığı söylenir. Pak ve temiz anlamında zeki diye isimlendirilmiş, lakaplandırılmış. Dost ve yardımcı anlamında va veli. En meşhur olanı ise rızadır. Rıza ise razı olan, razı olunan anlamındadır. Bu rıza lakabının İmam Ali'ye onun asıl ismini Ali İbni C. Musa Ali İbni Musa'ya kimin tarafından verildiği biraz ihtilaflıdır. Bazılarına göre, bazı kaynaklarımıza göre bu ismi, bu lakabı ona halife memun vermiştir. Birazdan size olayın detaylarını anlatacağım. Bir olaya bağlı olarak bu lakabı aldığı söylenir. Ancak bu soruluyor İmam Ali Rıza'ya, Oğlu oğluna soruluyor İmam Muhammed'e. Babana niçin razı diyorlar diye Soru sorulduğunda söylediği söz şudur: Babam Allah'tan razı olduğu için başına gelen her şeye de rıza gösterdiği için dost düşman herkes de bunu tasdik ettiği için rıza lakabıyla anıldı. Dolayısıyla onun hayatının bir kulasası, bir özetin niteliğinde aslında bu lakap ona verilmiş. Sadece halife, me'munla olan münasebetten dolayı değil, hayatının tamamının bir şekilde yansıması olduğu için böyle bir lakap ile anılmıştır. Bu lakabın üzerinde biraz durmak istiyorum. Aslında bu rıza kelimesi ve rıza makamı sahabe kiram efendilerimizin de bir ömür elde etmeye çalıştıkları makamdı elde ettiklerinin de tasdikini biz Kur'an'dan okuyoruz. Radiyallahu anhum ve radu anh çizgisi bu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu öyle bir makam ki, burada kulluğun artık zirve halinin yaşandığına dair bir ip ucu var. Ve aslında sahabenin üzerinden de, bize verilmesi istenen verilmek istenen mesaj da bu sizin yakalamak istediğiniz ya da yakalamakla mükellef olduğunuz çizgi burası Allah'tan razı Allah da onlardan razı olan çizgi bu ideal kulluk çizgisidir ve her Müslümanın rehberi olan sahabe-i kiram efendilerimizin elde ettiği o çizgiyi elde etme adına gayret içerisinde olmanız gerekir. Bu çizgiyi sahabe yakaladığı için ve bu çizgi en son çizgi olduğu için mesela biz bugün hangi sahabe efendimizin adını anarsak analım arkasına eklediğimiz cümle bunun aslında bir açılımıdır. Radiyallahu anhu deriz Allah ondan razı olsun razı da olmuştur tasdiği de buradadır. Hal böyle olunca bir Müslümana Allah senden razı olsun dediğinizde en güzel duayı demiş oluyorsunuz şimdi bazen kardeşler dua istiyorlar bizden bizde en güzel dua bu ya Allah senden razı olsun diyor, diyoruz bakıyorum yüzlerinde kesmemiş bu daha süslü kelimelerle daha iyi şeyler duymak istiyorlar ancak böyle gönülden yapılmış bu dua duaların en güzeli eğer bir Allah razı olsa zaten her şey oldu. Eğer o dua bir kabul olsa bir tutsa Allah'ın izniyle diğerleri zaten gelecek. Onun için duada asıl olan öyle şiirsel ifadeleri dizmek, methiyeler dizmek falan filan değil. Yürekten ne dediğini bilerek Allah'a niyazda bulunmaktır. Allah senden razı olsun diye bir şey duyduğunuz zaman öyle sevinin, öyle sevinin o duaya ki siz de gönülden o duaya bir amin deyin. Ve hemen karşıdakine Allah senden de razı olsun deyip onun da o duadan mahrum olmaması adına siz de gerekeni yapın. Sahabe için yakalanması gereken o seviye çizgisi bizim için de bir gayeyi hayal olduğu için en önemli şey bu olmalı. Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı. Onlar Allah'tan razı olduğu için Allah onlardan razı. Onlar Allah'tan gerçek manada bütün halleriyle o rıza adına hayatlarının arkasına imanlarıyla imza attıkları için Allah da onlardan razı. Peki Allah'tan razı mıyız? Evet deriz. Evet demeyen var mı içimizde? Hepimiz deriz. Peki evet ama ya hayatımızda günde belki beş kere belki on kere kullandığımız o keşkeleri nereye koyacağız? Eğer Allah'tan razı idiysek keşke evet sonra keşke Allah beni kız yaratmasaydı haşa. Bu sözü söylüyoruz farkında varmadan. Keşke erkek olmasaydım anamın dizinin dibinde kız olsaydım söylüyoruz bazen farkına varmadan bazen hanımla kavga ederken keşke seninle evlenmeseydik diyoruz. Hanım da bize diyor ki keşke seninle evlenmeseydim ne hakimler ne savcılar istedi beni deyip düzüyor keşkeler geliyor arka arkaya ama o keşkelerin her birisinin rızayı zedeleyen bir şey olduğunu bir bilsek var ya ve ne olursa olsun halimizde ne varsa zaten müminin halinde sıkıntı olur dünya müminin zindanıdır diyen senin iman ettiğin peygamberin o halde başına bir iş geldiği zaman ortalığı niye velveleye veriyorsun hani sen rızayı makam olarak edinme adına önüne hedef olarak koymuştun o halde ayağın sürçtü yere düştün çamura battın bir şey oldu niye ortalığı sen böyle bir yangın varmış gibi ayağa kaldırıyorsun Hani ne olacaktıysa rıza gösterecektin. Razıyım diyecektin. Onu normal vakitlerde söylediğin söylemesin ama imtihanla baş başa kaldığın zaman niye yapamadın onu? Eğer onu yapabilseydik. O rıza adına istenilen seviyeyi yakalayabilseydik. Ne gelirse gelsin başımıza. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın hayatını gözlerinizin önünden geçirin neler gelmiş neler geçmiş başından ashabı kiramın başına gelenleri geçirin aklınızdan neler gelmiş neler geçmiş size imamları anlattım şöyle bir anlattıklarımızı konuştuklarımızı hatırlayın nasıl rıza göstermişler ne gelmişse Rabbimizdendir deyip boyun eğmişler hoştur bana senden gelen demişler kahrında hoş lutfun da hoş demişler ve bu konuda en ufak Rızayı zedeleyecek bir kamet ortaya koymamışlar. Alın buradan siz kendi dünyanıza dersleri mesajları ve bu konuda hizaya çekin. Eğer hayatımızda rıza adına istenilen seviye olsaydı var ya birçok şey hayatımızda olacaktı birçok şey de hayatımızda olmayacaktı. Müsbet manada birçok şey hayatımızda olacaktı. Olmaması gereken bir mümine yakışmayan birçok manevi anlamda hastalık sayılabilecek şey de hayatımızda olmayacaktı. Hepimizin az ya da çok var olan bir hastalığına parmak basmak istiyorum. Parmağı basacak olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun söylediği sahabenin aktardığı bir tablo üzerinden size bu örneği vermek istiyorum. Olayı Enes bin Malik bize naklediyor Ahmet bin Hanbel'de. Rivayetin yarıya kadar kısmını Enes bin Malik'ten dinliyoruz. Yarısından sonrasını ise Abdullah İbni Amr'dan dinliyoruz. Çünkü Abdullah İbni Amr'da o sahnenin içerisindedir. Enes bin Malik diyor ki oturuyorduk Mescid-i Nebevi'de Resulullah orada biz etrafındayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir müddet sonra şöyle gözlerini semaya doğru kaldırdı sonra indirdi dedi ki birazdan cennetlik bir adam sizin içinize dahil olacak meraklandık kim cennetten bir adam tarif ediyor efendimiz bize baktık diyor bir tane ensar geldi isim yok belki araştırsaydık bulabilirdik ama çok fazla araştırmaya vaktim olmadı bu hafta isim yok ensardan bir zat yeni abdest almış Sakalından da abdesin suları şöyle dökülüyor ayakkabıları da sol elinde geldi bizim yanımıza oturdu aleyhissalatü vesselam efendimiz birkaç gün sonra ya da hemen ertesi gün rivayette net değildir o aynı sözü söyledi cennetten bir adam gelecek cennetlik bir adam gelecek dedi sahabe yine meraklandı aynı zat yine geldi o meclise dahil oldu. Üçüncü kez de söyledi Efendimiz bunu. Yine o zat geldi yine meclise dahil oldu. Abdullah İbni Amr'dan şimdi sonrasını söylüyorum. Meraklandım dedim ki bu adam bu ensari olan Zah. Herhalde yaşça da büyük biraz. Bu ne yapıyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için üç defa cennetlik bir adam deyip onun cennette olduğunu söylüyor tasdik ediyor bir yönüyle aslında Efendimiz onların nazarına o şahsı veriyor o şahsın cenneti nasıl kazandığının merakını onlarda uyandırıp arkasından bir noktaya onları getirmek istiyor vardım o ensar sahabinin yanına beni tanıyor babamı da tanıyor babamla benim aramda sürekli sıkıntı olur öyledir biraz okuyun Abdullah İbn Amr'la Amr, Amr İbni As arasında bazen sıkıntılar olur onu da bilen birisi dedim ki babamla tartışmışım eve gidemiyorum beni birkaç gün yanında misafir edebilir misin ederim diyor derdi ney o evde kalıp cennetlik müjdesini alan o ensari sahabinin özelliklerini öğrenmek kabul etti beni aldı evine götürdü ikram iktiram ben onu seyrediyorum bakıyorum ki hayatında böyle çok fazlaca övülecek bir şey yok her şey aynen bizim gibi 5 vakit namazını kılıyor onun dışında da hayatında bir şey yok herhalde dedim bu gece sabahlara kadar yatmıyor sabaha kadar onu izledim baktım ki girdi yatağa yatıyor sadece namaza yakın Allahu Ekber dedi kalktı Sabah namazını kıldı ondan sonra bir müddet istirahat etti bir daha işine gitti 3 gün bu hal devam etti dayanamadım içimden bir şeyler geçiyor diyorum ki kendi kendime bu adam böyleyse eğer Resulullah niçin buna cennet müjdesini versin çünkü bizden farklı bir hali yok vardım yanına dedim ki ben buraya aslında babamla kavga ettiğim için gelmedim Asıl gemiş geliş amacım şu Resulullah senin cennetlik olduğunun müjdesini verdi. Ben de dedim ki kendi kendime bu zat ne yapmış ki cenneti kazanmış. Ben biraz izleyeyim onu onun yaptığını yaparak ben de cennete doğru yürüyeyim. O ensari sahabi diyor ki gördüğü neyse olur. Benim halim bu. Biraz diyor kırıldım umudum biraz kırıldı. Ve onun yanından ayrılmak için harekete geçtim beni çağırdı. Gel Abdullah gel dedi. Geldim bana dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni cennetle niçin müjdeledi bilmiyorum. Ama benim hayatımda bir şey var onu seninle paylaşmak istiyorum. Madem çok merak ettin arkasındasın ben de onu paylaşmak istiyorum seninle. Müslüman olduğum günden bu tarafa kadar. Bir tek Müslümana karşı yüreğimde kim beslemedim bir hileyi barındırmadım hiçbir Müslüman kardeşimin elindeki bir şeyi haset etmedim kıskanmadım. Allah bana ne vermişse hepsine razı oldum o razı olmama dair de beyanımı söyledim onun dışında da başka hiç kimsenin elindekine göz dikmedim. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cennet müjdesini vermişse ihtimal ki budur. Abdullah İbni Amr diyor ki vallahi odur. Vallahi odur. Rıza neyi kazandırıyormuş adama anlayabiliyor musunuz dostlar? Haset dediğimiz o hastalık bir şekilde bize bulaşıyor. Yakınlarımızı kardeşlerimizi. Aynı alanda hizmet ettiğimiz bazı yoldaşlarımızı. Aynı anadan aynı babadan olan kardeşlerimizi. Kardeşlerin birbirine olan hasetinin boyutu yok. Örnek mi istiyorsunuz? Açın okuyun Yusuf kıssasını. O haset meselesinin peygamber çocuklarında ne düzeyde olduğunu görürsünüz. Peki bu hastalıktan kurtulmanın yolu ne? Hakkına rıza göstermek. Eğer sen... Rıza eder de o rızayı hayatının esası olarak edinirsen Allah sana verdiklerini farkına varırsa, vararak o verdiklerinin şükrünü eda etme adına gayret gösterirsen sana nimetler sorulduğu zaman şuyum yok buyum yok şu bende eksik bu bende eksik değil şuyum var buyum var işte evimi başımı koyacak bir evim var dostlarım var arkadaşlarım var iman gibi bir nimetin var deyip varları saymaya baka başlarsan onun bunun elindekine değil Allah'ın sana verdikleriyle yetinirsen seni de yakan karşıdakini de yakan o haset ateşinden kendini kurtarabilirsin. Ama neyle rızayla Allah'tan razı olmak Allah'ı da razı et. Gelin kendi kendimize bir söz verelim. Bir müddet Allah razı olsun cümlesini şöyle kullanalım olmaz mı? Allah'tan razı ol kardeşim. Böyle bir dua edelim birbirimize. Birbirimize bu hakikati hatırlatalım. Hani şimdiye kadar hep Allah senden razı olsun diyorduk ya. Bundan sonra bir müddet kardeşim Allah'tan razı ol diyelim. Çünkü senin iman ettiğin o peygamber var ya aleyhissalatü vesselam. O bir ömür. Dilinden düşürmediği bir dua cümlesi var. Bir ömür ezanı Muhammed'i duyulur duyulmaz ezan duasından sonra arkasından eklediği bir cümle var. Nedir o cümle biliyor musun? tu billahi rabbe ve bi islami dine ve bi muhammedin nebiye ve rasule. Din olarak İslam'dan Rab olarak Allah'tan önce o Rab olarak Allah'tan. Din olarak İslam'dan Nebi ve Resul olarak da Muhammed'den razı oldum. Razı olmak peki bunu peygamberimiz mi söylüyor? Evet peygamberimizin söylemesi garibinize gidiyor mu? Gitmesin nasıl ki salli ve bari dualarında Efendimiz kendisine dua ediyorsa bu tarz dualarda da kendisinin şahitliğini, razı oluşunu, imanını bir yönüyle tasdik ediyor. Aslında Efendimizin bu sözlerini şöyle anlayın. Bazen beşer yönünü öne çıkarıyor. Beşer tarafıyla Nebi ve Resul oluşunu tasdik ediyor. Bazen de Nebi ve Resul olarak bu işin nasıl dillendirilmesi gerektiğini kendisini de işin içerisine dahil ederek bize gösteriyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın yaptığı bu. Allah hepimize böyle bir şuuru nasip eylesin. Bu bir ufuktur, bir çizgidir. Yakalanması gereken bir gayeyi hayaldir. Hepimizin inşallah bu manada ızdırabı, derdi olsun. O çizgiyi yakalama adına da gayretimiz olsun inşallah. İmam Ali Rıza'nın doğumundan sonraki hayatı Tabi babasının sıkıntılarını geçen ders anlattım o sıkıntılara rağmen babasının terbiyesinde ve gözetiminde geçen bir hayat. Babası Bağdat'ta şehit edilirken 20 yaşında onun tam 20 yaşındaki sürecini bize kaynaklarımız şöyle anlatıyor. 20 yaşında Mescid-i Nebevi'de insanlara fetva verecek ders okutacak bir seviyedeydi. 20 yaşında İmam Ali Rıza'nın elde ettiği nokta burası ilim noktasında öyle bir seviye yakalıyor ki dönem çorak bir dönem değil gerçekten çok büyük isimlerin olduğu bir zaman ilim noktasında dev kametlerin bulunduğu bir süreç o tarihi şöyle bir açın okuyun Medine'de kimler var Mekke'de kimler var Bağdat'ta kimler var isimlere bakın o isimleri gördüğünüz zaman bu sözlerimin ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İlmi noktada böyle bir bolluğun olduğu bir zeminde İmam Ali Rıza'nın yaptığı şey bu. Özellikle o günden Merve zorunlu olarak gitmek zorunda kalacağı sürece kadar kaç yıl? Tam 34 yıl. 34 yıl bir lafasıyla dedesinin mescidinde babalarının ve dedelerinin yaptığı gibi iki kanatlı yürüyor. Bir taraftan halk irşadı. Bir taraftan talebe yetiştirmek salih bir cemaat oluşturma adına babalarından öğrendiği o geleneği o çizgiyi devam ettiriyor halkı irşad ediyor halkı bilinçlendiriyor ve bir taraftan da birebir talebelerle ilgilenerek talebeler yetiştiriyor onun hadis ilmine karşı inanılmaz derecede bir duyarlılığı var o yıllarda Hadis ilmi de zirveleri zorladığı bir zaman diliminde İmam Ali Rıza talebelerine şunu söylüyor. Hadisi öğrenmedikçe siz ne Kur'an'ı ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını onun bıraktığı nebevi mirası anlayamayacaksınız. Çünkü hadis dediğiniz şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları fiili olarak uygulamaları her neyse bunlar Kur'an'ın hayata dönüşmüş halidir. Siz bunu anlamadıkça Resulullah'ın mirasını anlayamayacaksınız. Onun için 34 yıllık Medine hayatının tamamında İmam Ali Rıza'nın inanılmaz derecede bir hadis ilmine ve hadis tedrisatına dair vurguları görürsünüz. Çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Diyor ki hadisin doğru anlaşılabilmesi için sebebi vurut dediğimiz o sözün, ortaya çıkış sebebini çok iyi kavramalıyız nasıl ki Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında esbab-ı nüzul sebeb nüzul önemli bir etkense hadisin de aleyhissalatü vesselam efendimizin sözlerinin de anlaşılmasında sebebi vurut etkendir önemli bir etkendir sebebi vurut ya da esbab-ı nüzul nedir biliyor musunuz sözün bağlamıdır Sözün bağlamı da sözün anlamıyla birebir bağlantılıdır. Bana bağlamı ver sana anlamı vereyim derler. Gerçekten de böyledir. O sözün neşet ettiği zemini hadiseyi o zemini tam anlamıyla ortaya koyduğunuz zaman siz o zeminde söylenmiş bir sözü daha doğru bir biçimde anlayabilirsiniz. Bir örnek vereyim bu mesele daha iyi anlaşılsın. Bukhari'de de geçen bir hadiste Aleyhisselatu vesselam efendimiz buyuruyor ki İnna Allah khalaqa Adem ala suretihi. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Söz bu Buhari'de de geçen bir hadis. Hadis ne anlama geliyor? Buhari'nin şerhlerinde başka hadis kitaplarının şerhlerinde çok geniş açıklamalar var. Mesela merak eden kardeşlerimiz özellikle İbni Hacer'in Fethul Barisi'ne müracaat etsinler. Oradaki o ifadenin ne demek olduğunu nasıl anlaşılması gerektiğinde çok ciddi bir izahat var. Ben oralara girmeyeceğim. İmam Ali Rıza bu hadisi duyduğu zaman ya da bu hadis hakkında kendisine bir soru sorulduğu zaman şunu söylüyor. Bu hadisin öncesi var. Siz öncesini duymadıkça ve anlamadıkça asla burada Cenab-ı Hakk'ın çünkü buradaki ifade biliyorsunuz Rabbimizin ifadesidir. Buradaki muradının ne demek olduğunu anlayamazsınız. Merak ediyor talebeler soruyorlar. Diyor ki ben babamdan o babasından o babasından babaların hepsine kurban olalım. En son aleyhissalatü vesselama gelir söz dayanır. Duydum ki onlar dediler ki. İki sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmedikleri bir yerde kavga ediyordular. Kavga biraz şiddetleşince sahabilerden bir tanesi bir tanesine dedi ki Allah seni ve yüzü senin gibi olanları kahretsin. Resulullah bu sözü duyunca çok sinirlendi o sözün sahibine dedi ki öyle deme ve sonra bu hadisi okudu. İnna Allah Adem ala suretihi. Ne anlamda Allah Adem'i başka bir ademin suretinde yaratmıştır. Oradaki suretihi sondaki ha, hi, hu lafzı var ya Normalde ilk anlaşıldığında neye raci ediliyor Allah'a raci ediliyor onun için de Allah kendi suretinde yaratmıştır şeklinde anlaşılıyor ama sözün bağlamını dikkate alarak bu meseleyi bize izah ederken İmam Ali Rıza diyor ki hayır burada Allah'ın sureti değil. Adem'i başka bir Adem'in suretinde yaratmıştır. Eğer sen böyle dersen bütün insanlara lanet etmiş olursun. Onun için öyle deme diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uyarılıyor. Bakın bir bağlam ve sebebi vurut hadisenin ve rivayetin anlaşılması noktasında nasıl bizim zihin dünyamıza ipuçları verdi ve meseleyi nasıl izah etti? Bunun gibi izahları var hadislerin anlaşılmasında ve 34 yıllık süreç içerisinde biz İmam Ali Rıza'yı hep bu çizgide görürüz. Ben biraz meseleyi siyasal zeminin üzerinden size aktaracağım çünkü meselenin onunla birebir bağlantısı var. Bu hafta hafta başından itibaren Abbasî tarihini okuyorum okudukça aklıma hep iki şey geliyor muhakkak siz de okuduğunuz zaman o iki şeye varacaksınız. Birisi şu bu saltanat belası nasıl büyük bir bela ki insanı babasına, annesine, öz kardeşine, akrabalarına düşman ediyor. Biraz sonra aktaracağım size Harun Reşid'in çocukları saltanat yüzünden birbirlerinin kanına giriyorlar. Ve saltanatın kurbanları sadece onlar değil ta Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Asr-ı Saadet diye ifadelendirdiği ve benden sonra hilafet 30 sene sürecek diye isimlendirdiği o süreç bittikten sonra Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetinin arkasından başlayan Emevi süreci ve başlayan saltanat o günden bugüne kadar ne kadar kan aldı ne kadar mazlum insanın kanı aktı ne kadar mazlum insanın hanelerinden feryat figan yükseldi biliyorsunuz okuduğunuz zaman da görüyorsunuz. Ben Abbasilerin bu sayfalarını okudukça da hep aklıma bu geldi. İkincisi de şu okurken ben ürktüm ve kendi kendime dedim ki ya bu zalimler hiç mi tarih okumazlar? Hiç mi tarih okuyup da tarihte zulmedenlerin başlarına gelenleri duymazlar? Ya da bunu nasıl yorumlarlar? İnanın onların korkusuzluğu beni korkuttu. Yani akıbetlerinden korkmamaları ve bu konuda bu kadar cesur davranmaları. Allah'ın kitabında o zalimlerin sonları nasıl anlatılır defaatle farklı ayetlerde onları duymamaları. Tarihi süreç içerisinde kendilerine çok yakışan. Resmen kendilerini tasvir eden kendilerini gösteren bir şekilde örnekleri ve numuneleri okurken bile niye kendileri aklına gelmez diye sordum ve onların adına korktum. Allah o korkuyu da bizim yüreğimizde daim etsin. Akıbet korkusu çok mühim bir şeydir. İnanın o korkuyu biz yüreğimizde taşıdığımız oranda da inşallah çizgi dışı bir şey yapmayız. Ama onu unuttuğumuz anda biz de o zalimler gibi oluruz. Allah'tan korkan bu zulmü yapar mı? Allah'tan korkan mazlumların feryadını figanını duymaz mı? O mazlumların gözlerinin içine baka baka nasıl bu kanı devam ettirebilir? Ama demek ki duymuyorlar görmüyorlar. Abbasilerin biraz sonra size anlatacağım o sayfaları da ne yazık ki bizi çok da memnun edecek sayfalar değil. Beşinci halife sultan ben halife dersem de siz sultan anlayın onlar halife dedikleri için onların diliyle ben size konuşuyorum. 5. Sultan Harun Reşit 23 yıllık uzun bir halifelik süreci var. 23 yıl boyunca Abbasi devletini yöneten isimdir. Hicri 193'te Tusta vefat edince, edince ölünce geriye 4 tane oğlunu bırakıyor. Aslında çoktur çocukları baya fazladır Harun Reşit'in de. Ama biz özellikle Abbasi tarihinde ve İslam tarihinde bu dört ismi çok fazla görüyoruz. Çünkü velihat tayininde Harun Reşit tarafından bu dört isim üzerine oynanmıştır. O isimlerden bir tanesi Kasım en büyüğü ona daha hayattayken Veliat olarak tayin ediyor ve benden sonra halife sensin diyor. Ama Kasım babasından önce öldüğü için böyle bir şey olmuyor. Kasım'ın ölümünden vefatından sonra Harun Reşit Muhammed ismindeki oğlunu veliat tayin ediyor. Kaç yaşında Muhammed biliyor musunuz? Şöyle bir tahmin edin bakalım. Sadece 5 yaşında. 5 yaşında veliatlığı imzalanıyor ve onun üzerine oynanıyor. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu adam adam olacak mı? Bu çocuk büyüyecek mi gerçekten devlet yönetebilecek bir kabiliyeti olacak mı Müslümanların devletini eline geçirip çevirebilecek bir düzey olacak mı kimsenin aklına bu geldiği yok zaten saltanat ile hilafetin arasındaki fark da bu saltanat meseleyi nasıl görüyor Allah bize bunu ikram etti arkadaş dolayısıyla bizim şimdi benim elimde ben ölürsem oğlum oğlum ölürse torunum torunum ölürse onun oğlu öyle kıyamete kadar gidecek onların zihniyeti böyle bunu bir ikram olarak gördükleri için mesele sıkıntılı ama hilafette öyle değil hilafette nasıl görüyor bu bir sorumluluk yarın en küçüğünden en büyüğüne bunun hesabını vereceksin onun için Hazreti Ömer yaralanıp yatağa düştüğü zaman ashabın büyükleri gelip etrafında ey Ömer Kendinden sonra bize halife atadığı zaman Hazreti Ömer onlara şimdiye kadar yükünüzü bana taşıttınız doymadınız mı? Şimdi ölürken de bana yük taşıtacaksınız deyip atama noktasında ağır davranınca Ey Ömer hiç değilse oğlun Abdullah'ı ata dedikleri zaman tarihe geçen o sözü söylüyor. Bir evden bir kurban yeter. İşi kurban olarak görüyor. Hilafet budur. Hilafet sisteminde bu iş böyle kurbanlık olarak görünür ama saltanatta bir kazanç saltanatta zaten Allah ikram etmiş Onlar da Allah'ın halifeleri istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler istedikleri gibi dağıtabilirler istedikleri gibi bölüştürebilirler istedikleri inisiyatifi yapabilirler aradaki fark bu olduğu için tezahür aynı olmuyor Harun Reşit 5 yaşında Muhammed'i daha sonra el emin diye de bir lakaf veriyor. Çünkü emin birisi babasının nazarında ama emin mi söyleyeceğim şimdi size. El emin diye de isimlendirilip ümmetin önüne kendinden sonra halife adayı olarak veriyor. Ve o oğluna Irak ve çevresinin tamamının hakimiyetini veriyor. Diğer oğlu annesi onun Zübeyde bin Ticafer. Diğer oğlu Abdullah el Me'muna ise... Horasan bölgesini, İran bölgesini, Merve etrafını veriyor. Ve diyor ki El-Emin'den sonra da halife sensin. Üçüncü oğlu Muhammed Mu'tasım ona da El-Cezire'yi, Anadolu'yu, Avasım'ı o bölgeleri veriyor. El-Memun'dan sonra da sensin diyor. Bakın üç tane oğlunu kendi elleriyle veliat olarak tayin ediyor. Bu bölüşümleri yazıyor. İsimlerini yazıyor ve bir hac maksadıyla Mekke'ye gittiği zaman Harun Reşit bir ferman olarak da Kabe'nin duvarına astırıyor. Peki ne oluyor? Hicri 193'te vefat ediyor Harun Reşit. Biz yine böyle konuşalım bu dille konuşalım ki ağzımız başka bir şeye alışmasın. Ondan sonra El-Emin yani Muhammed El-Emin tahta geçiyor. Kaç yaşında? O günler 23 yaşında. 5 yaşında veliaat olarak tayin edilmiş 18 yıl baş beklemiş 23 yaşında başa geçiyor. Başa geçiyor ama bütün tarihi kaynaklara bakın el emin için ne göreceksiniz. Çok affedersiniz içkiye düşkün zevk sefaya düşkün hayvanlarla kuşlarla oynamayı seven birisi. Ve böyle bir isme siz nasıl bir devlet emanet ediyorsunuz biliyor musunuz? Türkiye'nin şu andaki şeyin mesafesinin kaç katı bilmiyorum ama açın bir Abbasi haritası bakın bir ucu mağripten bir ucu ta Afganistan sınırına Hicaz'ın tamamından Kafkasya'nın ortalarına kadar uzanan bir coğrafya yaklaşık 3 kıtanın tamamına o günler hakim olmuş İslam böyle bir coğrafyayı böyle bir adama emanet ediyor ve bu adam Hilafette saltanatta kaldığı süre içerisinde ehil olmadığı için sıkıntılar oluyor, başkaldırılar oluyor, isyanlar oluyor, şu oluyor bu oluyor. Ve bir noktaya geliyor iki kardeş birbirine düşüyor. El-Me'mun başkaldırıyor, El-Emin de onun üzerine bir ordu gönderiyor. Ordu çok güçlü bir ordu ve bütün herkes El-Emin'in ordusunun galip geleceğini zannederken, El-Me'mun'un ordusu galip geliyor. Sürüp çıkarıyor ordu o savaş meydanında. Önüne katıyor onları ve o gün El-Emin'in hakim olduğu bölgenin başkenti olan Bağdat'a El-Me'mun'un ordusu gelip dayanıyor. Geliyor dayanıyor. Günlerce sürüyor Bağdat kuşatması. O gün Bağdat'ın nüfusu ne kadar biliyor musunuz? Tam bir milyon. 1 milyon nüfusu var Halife El Emin döneminde Bağdat'ın nüfusunun o kadar kalabalık olan bir bölge günlerce kuşatma altına alınıyor Müslümanların neler çektiğini zihninizde tasavvur edin sonra taş üstünde taş bırakılmıyor saraya giriyor El Memun'un askerleri ve çok feci bir biçimde El Emin'i öldürüyorlar o zamanki kötü bir gelenek başı da gövdesinden ayrılıyor ve Merve Merv Türkmenistan sınırları içerisinde şu anda çok tarihi bir şehirdir. Merv'de olan halife el memunun huzuruna getiriliyor. Baba bir kardeşi saltanat uğruna başı gövdesinden ayrılmış karşısında. Tavır nedir? E, tavır göz gözyaşıdır onu yapacak tabii ki. Ağlıyor, sızlıyor, günlerce de yas tutuyor. Ama bu olacak diyor saltanatın kaderi bu deyip insanları da ikna ediyor. Halife el Memun kardeşinden sonra başa geçince böyle bir hadiseden sonra da olduğu için o mesele her tarafta sıkıntı var. Baş kaldırırlar. Abbasi içerisinde var, Şiilerde var, Mutezile içerisinde var. Başka kabileler, kavimler baş kaldırıyorlar. Ama bakın el-Memun o günkü coğrafyada ne kadar sıkıntı varsa hiçbir tanesini umursamıyor. Onun gözünde bir tane düşman var o düşmanın askeri yok ordusu yok o günkü hilafet aleyhine söylenmiş tek bir sözü de yok. Kim o düşman İmam Ali Rıza o biliyor o hayatta olduğu müddetçe ona rahat yok ancak el me'mun ben biraz hayatını araştırmanızı size tavsiye ederim çok ilginç bir şahsiyettir. Entelektüel yapısı vardır, İslami ilimleri bilir, İslami ilimlere ilgilidir, birçok İslami müessese, ilmi müessese kurmuştur zamanında, başta şiidir, sonra mutezili olmuştur, mutezileyi resmi mezhep olarak getirmiş kendi hilafeti günlerinde, dayatmıştır insanlara Kur'an mahluktur meselesinde birçok meselenin altında onun imzası vardır. Başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere onlarca alimin kanında onun eli vardır. Onun baskıları neticesinde zindanlar alimlerle dolmuş taşmıştır. Acayip birisidir. Bu kadarıyla yetineyim size. Aklına şöyle bir şey gelir. Bu Ehlibeyt denilen aile ne yapıyorsak biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Babam onun babasını ev hapsinde tuttu olmadı zindana attı olmadı en sonunda öldürttü zehirletti öldürttü e yine olmadı. Ne yaparsak yapalım bizim bunlarla aramızdaki bu mesele bitmeyecek ve bunlara olan yönelik teveccüh de azalmayacak çok iyi biliyor el -Memun. İmam Ali Rıza şöyle bir ayağa kalksa ve insanlara hadi dese o gün için yüzlerce binlerce insanı etrafında toplayabilecek ve bunun sıkıntısını çekiyor. Biz diyor halka bahşiş dağıtıyoruz yüreklerini kazanamıyoruz korkutuyoruz kazanamıyoruz bu insanların bir bakışı bir sözü kitleleri arkalarından sürüklüyor. Bunun kıskançlığında hasedinde aklına şöyle bir şey geliyor. Diyor ki bunlarla yapılacak en iyi mücadele şu. Ben İmam Ali Rıza'yı kendimden sonra veliaht tayin edeceğim. Çok ilginç bir şeydir bu. ehlibey'tin Beyt'in tarihinde de bir tektir zaten. Ve bu meselenin arkasında duruyor. Diyor ki benden sonra halife İmam Ali Rıza olacak. Kabul eder mi İmam Ali Rıza? E, kabul etmesi için de şartlar zorlanacak. O kendisi Mervi'de. İmam Ali Rıza Medine'de bir ordu gönderiyor Medine'ye ordunun başına da iki ismi koyuyor ki birisi baskıyla biri tatlı diliyle İmam'ı ikna edecekler. Ama orduyu çıkarken Merv'den söylenen söz şu ne yaparsanız yapın İmam Ali Rıza'yı ikna edin getirin. Başka bir cevap yok. Ordu varıyor başındaki zatlar İmam Ali Rıza ile konuşuyorlar. İmam Ali Rıza kabul etmiyor ama tatlı bir dille söylenen şu kabul etmek zorundasın başka seçeneği yok. Ya kabul edeceksin ve bizimle beraber geleceksin ya da kabul etmeyeceksin çıkılışlar çekilecek savaş olacak. İmam Ali Rıza peygamberin şehrinde kan dökülmemesi için onlara üçüncü bir teklifte bulunuyor diyor ki ben velihatlığı kabul etmiyorum ama sizinle beraber geleceğim Merve kendi derdimi kendim anlatacağım halife memuna. Dolayısıyla velihatlığı kabul etmediğini söylüyor insanlara ve tekrardan Merve bu meseleyi görüşme adına geldiğini beyan ediyor. Ve o orduyla beraber İmam Ali Rıza hiç istememesine rağmen çıkmak istememesine rağmen çıkmak zorunda kalıyor. Çıkaracak ve bir daha da dönemeyecek zaten onun o çıkışını şöyle bir açın okuyun kaynaklardan bazıları İmam Hüseyin'in Kerbela'ya çıkışına benzetirler dönüşü olmayan bir yol onun içinde zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başına oturup İmam Ali Rıza dedesiyle Konuştuğu zaman vedalaştığı zaman da o sözleri onun okuduğu o duaların içinde görüyoruz. O yol dönüşü olmayan bir yol. Çıkıp geliyorlar uzun bir yolculuk zorlu bir yolculuk sıkıntıların olduğu bir zemin. Ama İmam Ali Rıza Rıza makamı bu işte yol boyunca da ilmi tedrisata devam ediyor. Nerede konaklamışsa talebeler etrafında. Hadis öğrenmek isteyenler etrafında orada hem halka hem talebelere ders vermeye devam ediyor. Zorlu bir yolculukla birlikte Merv'e geliyor. Merv'de Halife el-Memun ona teklifini yeniliyor. Kabul etmiyor. İnsanlarda da şöyle bir endişe var. Halife Memun asla hilafeti kendinden sonra vermez. Kardeşini öldüren birisi Tutup kendi elleriyle teslim edebilir mi? Mümkün müdür? Bunu biliyor. Halife el da onların güvenleri biraz daha yenilensin diye bazı şeyler yapıyor. Ve böyle cemaatin olduğu bir toplantıda Halife el-Memun ayağa kalkıyor ve şöyle bir konuşma yapıyor. Ben diyor çok düşündüm kendimden sonra velihat olarak İmam Ali Rıza'yı tayin etmeyi belirlemeyi istedim. Sonra aklıma geldi dedim ki biz Abbasi Hanedanı Caferi Sadık'tan veridir Ehli Beyt'e zulümler yaptık. Onların kanını haksız yere akıttık. Hilafet onların hakkı olmasına rağmen Ali'nin evlatlarının hakkı olmasına rağmen onların elinden biz gasp ettik. Onun için ey cemaat siz de şahit olun ben cübbemi çıkarıyorum hilafete geçiriyorum İmam Ali Rıza'yı. Dikkat buyurun velihatlıktan hilafete geçiyor. Velihatlığı daha kabul etmemiş İmam Ali Rıza ama cemaatin önünde sözünün doğruluğunu ispat etmek için böyle bir şey yapıyor. Ben seni halife olarak tayin ediyorum. Peygamber ikliminde yetişen biri ehli beyt dediğimiz ağaç nasıl bir ağaç şimdi bir sözden anlayacağız. O ağacın kökü Ali ve Fatıma meyve de böyle olacak. Bakın risaletle nübüvvetle aynı dil konuşuluyor. Ne diyor biliyor musunuz İmam Ali Rıza? Yüzlerce insan bu olaya şehadet ediyor. Konuşmaları dinliyor. Ey memun diyor. Eğer hilafet senin hakkınsa senin bunu başkasına devretmen acizliktir. Böyle bir şeye hakkın yok ve bu caiz değildir. Eğer senin hakkın değilse sen hakkın olmayan şeyi kime devrediyorsun? Alın söze ve bu sözün üzerinde tefekkür edin. Bu sözü duyar duymaz cemaat anlıyor memunun zaten ne arkasından neleri beslediğini. Ama bu sözü de duyunca öyle bir halife sıfatıyla insanların önünde İmam Ali Rıza'dan bu söz ona söylenince halife memunun söyleyecek zaten hiçbir şey olmuyor. Daha sonra ısrar ediyor ısrarlar çoğalıyor. Tehditler el altında neler neler ve İmam Ali Rıza onun veliatlığını kabul ediyor. hem bile olsa kabul etmek durumunda kalıyor. Kabul ettiği zaman halife memun kaç yaşında? 32 yaşında. İmam Ali Rıza kaç yaşında? 54 yaşında. Zaten bu tahammüllere aykırı bir şey. Genelde veliaat halifeden genç olur. Ne için atanır? Ölünce onun yerine geçsin diye. 32 yaşında o 53-54 yaşında halifenin atadığı veliaat İmam Ali Rıza 53-54 yaşında. Hadisenin ne olduğu anlaşılıyor ama özellikle kan akmasın. Ümmetin içerisinde bir kez daha sıkıntılar çıkmasın diye... Böyle bir sükunet tavrını tavır olarak benimsiyor. O hadise olduktan sonra bir yıl değildir zaten imamın yaşadığı hayat. Oradaki o 11-12 aylık süreç imamın hayatında bereketli bir hayattır. Münazaralarla, müzakerelerle, ilmi tedrisatlarla, biraz devlet desteğiyle de rahat ortamın sağladığı bir ortamla da bunları devam ettiriyor. Halife el-Memun bakıyor ki iş onun istediği gibi gitmiyor bir hadise oluşturuyor yanına kendisinin çok güvendiği Fazıl İbni Sehel isimli vezirini de alıyor bu ismi de unutmayın ve biraz araştırın o ismi de alıyor İmam Ali Rıza'yı da alarak o günkü adıyla Tusa bugünkü adıyla Meşhede doğru oradan Bağdat'a gidilecek ama Tusa geldikleri zaman daha öncesinden Fazıl ibn Sehl öldürülmüştür. Onu da Halife el-Memun kendisine tehlike olarak gördüğü için ortadan kaldırıyor. Yol güzergahında da İmam Ali Rıza'ya ya yedirilen üzümler ya da içirilen bir nar suyuyla zehirletiliyor ve Tusa geldiği zaman vefat ediyor. Yaş 55, tarihler 29 Safer 200 Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. İmam Ali Rıza'nın hayatı böyle bir hayat. 34 yıllık süreç, bir yıllık sözde velihatlık ve arkasından gelen şehadet. Tabi ağlıyor el-me'mun, ağıtlar, matemler neler neler. O anda cenaze namazını kılmak istiyor ama ehlibey'tin Beyt'in dostları bırakmıyorlar. Ve orada tusta, Meşhed'de, Harun Reşid'in kabrinin hemen yanı başına defnediliyor. Ondan sonraki süreçte de zaten ne olduğunu ben size bir dahaki ders anlatacağım. Şimdi dostlar şöyle bir kelam-ı kibar var derler ki fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Dostların tasdiki zaten tasdik ama eğer düşman da bir fazileti tasdik ediyorsa orada durup biraz düşünmek lazım. Size bir söz aktaracağım İbrahim bin Abbas'ın sözü bu İbrahim bin Abbas Abbasi hanedanlığının sekreterlerinden birisidir. El-Memun'un en gözde adamlarından biri o İmam Ali Rıza ile bir müddet kaldı, kalmış beraber kalmış daha sonra bir soru üzerine İmam Ali Rıza'yı bize söylüyor. Ben bu sözü size aktarırken siz iki sorunun cevabını da bu satırların içerisinden bulmaya çalışın. Birincisi İmam Ali Rıza nasıl birisiymiş düşmanın dilinden o ifadeyi bulacağız İkincisi, ideal bir Müslüman nasıl olmalıymış oradan da kendimize bir şeyler çıkaracağız. Çünkü orada resmedilen bir Müslüman tipi var ki düşmanın çizdiği bir tasvir o orada ideal bir Müslümanlık anlatılıyor bizim hayatımızda ne kadar bunun sorgulamasını da ben hepinize bırakıyorum. Diyor ki Ebu'l Hasan onun künyesidir. Ali Rıza'dan daha erdemlisini ne gördüm ne işittim. Onu tanıdığım günden beridir hiç kimseye karşı sert davranmadı. Kimsenin sözünü kesmedi. Hiç kimsenin isteğini geri çevirmedi. Birileriyle beraber oturduğu zaman. Asla ayaklarını uzatarak oturmazdı. Ayaklarını uzatarak oturmazdı sözünden siz anlayın. Ayaklarını üst üste atarak da oturmazdı. Ayaklarını uzatmayan bir insan onu da yapmaz zaten. Kölelerine ve hizmetçilerine asla kötü bir söz söylemezdi. Gülerken kesinlikle kahkaha atmazdı. Ne zaman sofraya otursa sofrasında kesinlikle Köleler ve hizmetçiler olurdu. Geceleri çok az uyurdu. Gecelerinin büyük kısmını başından sonlarına kadar ibadetle ihya ederdi. Çok iyilik eder, çok sadaka verir. Sadakalarını da genelde kimselerin görmediği yerlerde ve zamanlarda yapardı. İmam Zeynel Abidi'nin infak ahlakı anlatmıştım size kimselerin gör, gö, görmediği, bakışların üzerlerde olmadığı zamanlarda yapardı. Nasıl biriymiş İmam Ali Rıza anladık mı? Anladık. Buradan da nasıl Müslümanlığın, Müslümanlığın idare çizgisidir onu da inşallah anlamışızdır. Son bir rivayet daha aktaracağım. Sözlerimi de noktalayacağım. Ebu Nuaym ve İbni Asakir başta olmak üzere Onlarca kaynağımızın aktardığı bir rivayet bize bu biraz sonra aktaracağım. Aslında bir hadis. İmam Ali Rıza Merve doğru gelirken o duraklardan bir tanesi de Nişabür'dür. Araplar Nisabür der. İran'ın içerisinde şu anda biliyorsunuz. Nişabür'de oraya geldikleri anda bölge ahalisi imamın önüne çıkıyorlar. Dillerdeki kelime tek bir tane. Resulullah'ın oğlu gelmiş Bizi şereflendirsin, Resulullahın oğlu gelmiş, onu ziyaret edelim. Diyor ki kaynaklar öyle bir kalabalık oluştu ki 20 binin üzerindeydi. Neden halifeler düşmandır ehlibeyte beyte? Buradan anlayın. Onların kılıçla, teşvikle, korkutmayla, hediyeyle yapamadıklarını ehli beyt yapıyor. Bir bakışla 20 bin insan toplanıyor. İmam Ali Rıza yüzü kapalı yüksekçe bir yere çıkmış onlara bir şeyler anlatıyor. İki tane çok meşhur isim. Hadis meselesinde hadisle ilgilenen kardeşlerim bu ismin bu isimlerin ağırlıklarını çok iyi bilecekler. Ebu Zura ve Ebu Müslim et-Tusi. İkisi de muhaddis olan Ehl-i Sünnet'in çok önemli isimleri. Bu iki isim imamı görmek istiyorlar. İmama gidiyorlar. Kendilerini tanıştırıyorlar ey imam diyorlar senden iki isteğimiz var nedir birisi aç yüzünü de yüzünü görelim Resulullah'ın oğlu nasıldır bir görelim tanıyalım diyorlar bir diğeri de bize başkalarını rivayet zincirini almadan babandan babasından babasından size okudum o silsileyi bir daha okurum şimdi o silsileye Dayanan bir tane hadis rivayet et ki bu yolculuğun bize bir hatırası olsun. İmam yüzünü açıyor. Anası Sudan taraflarında Mısır Sudan arasında Nubya denilen bir bölgeden olduğu için imam da biraz esmerdir annesinden dolayı o bölge insanı esmer olduğu için. insanlar imamın yüzünü görünce tabi salavatlar, tekbirler, bağırışmalar, heyecanlar biraz duruduktan sonra İmam ikinci taleplerini yerine getiriyor. Ben babam Musa Kazım'dan, o babası Caferi Sadık'tan, o babası Muhammed Bakır'dan, o babası Zeynel Abidin'den, o babası ifade aynen böyle Şehidul Kerbela Hüseyin'den, o babası Ali'ül Murtaza'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydu ki, duymuş ve aktarıyor. Neymiş duyduğu? Efendimiz ve vesselam demiş ki Cebrail bir gün bana geldi ve dedi ki o zaman ne oldu? Hadis kutsi hadis oldu aktarılacaktı o zaten. Cebrail bir gün bana geldi dedi ki La ilahe illallah benim kalemdir. Kim o kaleye girerse emniyette olur. O kaleye giren azabımdan emin olur. O kalenin içinde miyiz? İnşallah. Diyelim mi hep beraber? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah bu sözü dilimizden, hayatımızdan hiçbir zaman çıkarmasın Son nefesimize kadar bu sözün gereklerini yerine getirtirsin bize. Ah keşke bir la'yı, Doğru söyleyebilsek şöyle İbrahim Vari elimize baltaları alarak söyleyebilsek futları kırarak söyleyebilsek hakkıyla da illallahı söyleyebilsek hayatlarımız çok daha farklı olacak. Allah o günlere o seviyeye eriştirsin imanın tatlılığını mutluluğunu sa saadetini yüreklerimizden eksik etmesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.